إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كبيراً. Bismillahirrahmanirrahim Bugün Naziat Suresinin tefsirine bakacağız inşallah. Cenab-ı Allah bu tefsire, bu ayete, bu sureye beş yeminle başlıyor. Daha önce de zaman zaman başka ayetlerde, başka surelerde benzeri yeminlerle karşılaşmıştık. O zaman da şunu demiştik, onu bir kere daha hatırlatalım. Kur'an-ı de Cenab-ı Allah bazı varlıkların adına yemin eder. Bu varlıklar adına yemin edilmesi açısından değil, öneminin gösterilmesi açısından adına yemin edilir. Mesela biz bundan hareketle biz de Onlara yemin eder miyiz? Yemin ederken onların adını kullanabilir miyiz? Kullanmayız. Biz sadece Allah adına yemin ederiz. Ama Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bazı varlıkların önemini ve değerini göstermek için onları yeminle şanlandırır. İşte bu ayet-i kerimede de beş tane yeminle başlıyor Cenab-ı Allah. Bir, yeminden sonra bahsettiği konunun önemini vurgulamak istiyor. İki, yemin ettiği varlıkların önemini vurgulamak istiyor. İstehire billahi bismillahirrahmanirrahim ve naziat garkan ve nasitat nştan ve sabihat sebhan fasabiqat sebkan felmudebbira ati emran. Burada 5 tane peş peşe gelen yemin var. Bazı tefsirlere, bazı müfessirlere göre bu aynı varlıkla ilgili beş aylı özelliğe yemin ediliyor. Bazı müfessirlere göre beş ayrı varlığa yemin ediliyor. Bazı müfessirlere göre bu beş yeminin üçü bir varlığa, ikisi bir varlığa ait. Niye böyle farklı farklı şeyler söyleniyor, farklı tefsirler var? Çünkü bu konuda Sadece kelime manalarından hareket edilerek tefsir ediliyor. Resulullah aleyhisselamın bu hususta şu manadadır, burada yemin edilen varlıklar şunlardır diye bir beyanı olmamış. Dolayısıyla da burada müfessirler kendi yorumlarını, tefekkürlerinin kendilerini açtığı manaları şunlar olabilir anlamında söylüyorlar. İlla ki bunlar anlamında değil. mesela kelime anlamından hareket ederek başka insanlar da başka şeyler söyleyebilirler. Kur'an'ın ruhuna uygun olarak şeyler söyleyebilirler. Burada yapılan en meşhur tefsirlerden bu beş yeminle kastedilen varlıkların ne olduğu sorusunun cevabı olmak üzere en çok söylenen genelde müfessirlerin kabul ettiği bunlar meleklerdir. Cenab-ı Allah bu beş yeminle melekler adına, melekler üzerine yemin ediyor. <gülüyor> meleklerin kıymetini, değerini anlatmak murat ediyor. Şöyle kelimelerin manalarına bakar ve bunlardan hareketle bunlar meleklerin hangi özellikleriyle olabilir diye düşündüğümüzde, şunları söyleyebiliriz. Müfessirler şöyle söylemişler. Ve naziat garkan, naziat bir şeyi çekip kopartmak demek. Çekip koparanlar. Buradaki beş yeminde çoğul ifadeler kullanılmıştır. Tek bir varlığa değil, grup halinde olan varlığa yemin edilmiştir. Melekler bir grup olduğu için bu manaya uygun olabilir demişler. Ve naziat, naziat. Çekip koparan demektir. Sert bir şekilde çekip koparan, ele alan demektir. Garg da dalmak, derine dalmak, kökünden kopartmak anlamına geliyor. Dolayısıyla naziat-ı gargan iyice derine dalarak kökünden koparan gibi bir manası, koparanlar gibi bir manası var. Bunu meleklerle ilgili olarak düşündüğümüzde genelde müfessirler demişlerdir ki bu, kafirlerin ruhunu alan meleklerdir. Çünkü kafirlerin canı alınırken, onların canları sert bir şekilde alınır. Canları yakılacak bir şekilde alınır. Hatta bu manada bunun ne kadar zor olduğunu, kafirin can verirken ne kadar zahmet çektiğini anlatmak için Şöyle bir teşbih de, şöyle bir temsil de yapılır. Denilir ki bir ipek kumaşın dikenli bir bitkinin üzerine bırakıldığını düşünün. Sonra onu çekip aldığınızı düşünün. O her tarafa dikenleri batınca, ipekte olduğu için hassas bir kumaş, çektiğinizde nasıl alırsınız? Kopararak alırsınız. Her yeri parçalanarak elinize gelir. İşte kafirin canını melekler bu şekerde kopararak alırlar. Buna karşılık vennâşitâti neşten, ikinci yeminde de, böyle yavaş usuletle, suhuletle, kolaylıkla bir kuyudan su çeker gibi, kovadaki su dökülmesin diye yavaş yavaş çekildiği gibi, bir şeyi çekip almak, çekip çıkartmak manasında... Bu da müminlerin canının nasıl alınacağını gösterir ve müminlerin canını alan meleklerle ilgilidir. Bu şekilde baktığımızda bu ilk baştaki iki yeminin meleklerle ilgisi böyle anlatılır. Ve naziatı gargan kafirlerin canlarını böyle kopararak, çekerek, en dibe dalıp iyice azap vererek çıkaran alan melekler, ve naşitat-ı de müminlerin canını tereyağdan kıl çeker gibi kolaylıkla eziyet etmeden alan melekler. Ha burada şöyle bir soru sorabilirsiniz. Ölüm meleği Azrail aleyhisselamdır. Kafirlerin ruhunu alan da odur, canını alan da odur. Müminlerin canını alan da odur. Ama burada bir melekler grubundan bahsediliyor. Halbuki Azrail aleyhisselam, tek bir melektir. Büyük meleklerden bir tanesidir. Ama biz şunu öğreniyoruz ki adı şeriflerden Azrail aleyhisselamın yardımcı melekleri vardır. Bunların bir kısmı kafirlerin ruhunu alan yardımcı meleklerdir. Bir kısmı da müminlerin ruhunu alan yardımcı meleklerdir. Dolayısıyla da en başlangıçta o ruhu bir yere kadar Azrail aleyhisselama getirirler. Son noktayı Azrail aleyhisselam korur. İşte burada ve Nazıati Kargan o kafirlerin ruhunu alan yardımcı melekler ve Naştati Neşten de müminlerin ruhunu alan Azrail aleyhisselamın müminlerin ruhunu alan yardımcı melekleri kastedilmiş olabilir deniyor. Ve Sabihatı Sebhan alabildiğine yüzen, yüzdükçe yüzen, yüzer gibi giden anlamında. Bunu da yine meleklere uyguladığımızda. Melekler gökten yere, yerden göğe hareket ederken, Cenab-ı Allah'ın emirlerini ulaştırırken, hızlı bir şekilde hareket ederler. Sadece Allah'ın emirlerini getirip götürmezler. Müminlerin, kafirlerin ruhlarını da getirir götürürler. Çıkan ruhu alırlar. Her birini münasip olan yere, kimini cennete, kimini cehenneme veya ilk merhalelere götürürler. Bunu yaparken de hızla yüzer gibi hareket ederler ve sâbiqâte sepkan, alabildiğine yarışın, yarışanlar dördüncü sıfatta budur. İşte bu hızla yüzür, yüzer gibi giderken adeta birbiriyle yarışırlar. Allah'ın emrini yerine getirmek için yarışırcasına koşarlar. Fel müdebbirâte emran böylece işleri deruhte ederler. İşleri yürütürler, kainatın işlerini yürütürler. Cenab-ı Allah kainatın işlerini, dünyanın işlerini, göklerin işlerini melekleri görevlendirilmiş, onlar vasıtasıyla yapar. Hani şöyle diyoruz ya, tabiatta kanunlar var diyoruz, tabiat kanunları. E, tabiat kanunları Allah'ın koyduğu kanunlardır, Allah'ın kanunlarıdır. Bu kainatı bunlar vasıtasıyla yönetir Cenab-ı Allah. Dolayısıyla onlar da Allah'ın kanunlarıdır. Melekler de Allah'ın kanunlarıdır. Dolayısıyla kainattaki işleri Allah bunlarla yönetir. Özellikle dört büyük melek üzerinden düşündüğümüzde, işte Azrail aleyhisselam ölüm işini yürütür, Cebrail aleyhisselam hayat işini yürütür, vahiy işini yürütür, efendim yağmur işini yürütür, Mikail aleyhisselam rızık işini yürütür, İsrafil aleyhisselam kıyamet işini yürütür. Yani bunların dışında da Cenab-ı Allah'ın insanları korumakla görevlendirdiği, insanların amellerini kayıt altına almakla görevlendirdiği melekler vardır. Kainattaki bütün işlerle görevli melekler vardır. Dolayısıyla fel müdebbirat emren, Allah'ın emrini emirleri, işleri yürüten meleklere yemin olsun ki. Şimdi bunu melekler olarak aldığımızda bu beş şeyi, kafirlerin canını uhunetle, zorlukla, azapla, derine dalıp adeta bir ağacı kökünden zorla koparır gibi çeke çeke alan meleklere yemin olsun ki, müminlerin canlarını yumuşaklıkla, rızkla, suhuletle, uhuletle alan meleklere yemin olsun ki Allah'ın emrini yerine getirmek için koşuşturan, yani yüzer gibi giden meleklere, bu hususta adeta birbiriyle yarışan meleklere, kainattaki Allah'ın işlerini yürüten, kainatın işlerini yürüten meleklere yemin olsun ki. Bunu melekler üzerinden dersek, bu beş yemin meleklerin Beş özelliği üzerinden önemini vurgulamak üzere yapılmış yeminlerdir. Bu kelimeleri şöyle de alabiliriz. Savaşan mücahitlerin atları manasına da alabiliriz. O manaya alırsak işte böyle savaşta e, gemini azıya almış düşman üzerine hızla giderken gemini iyice germiş Böyle adeta yani suya dalmış zorla çıkıyor gibi zorla giden atlara yemin olsun ki, aşkla giden atlara yemin olsun ki, adeta, adeta yüzercesine giden, birbiriyle yarışan, dolayısıyla Allah'ın işlerini, emirlerini dünyada hakim hale getirmek için, tedbir etmek için yarışan atlara, bu atlar üzerindeki mücahitlere, öyle de, o mana da verilmiş. Yemin olsun ki yıldızlar olarak da alınmış. Yani böyle batan yıldızlar, doğan yıldızlar, yarışan yıldızlar, yörüngesinde giden yıldızlar, dünyadaki işleri Allah'ın emriyle idare eden yıldızlara bakarak zamanı tayine vesile olan yıldızlara yemin olsun ki. Yani böyle değişik manalar bunlara verilebilir. Bu beş yemine ama Dediğim gibi bunların en meşhuru meleklerle ilgili olmasıdır. Meleklerle, mücahitlerle, mücahitlerin atlarıyla ilgili olabilir. Ama bu kadar farklı yorum yapmamızın sebebi nedir? Ee, burada e, büyük müfessirimiz e, Fahrettin Razi'nin de ifade ettiği gibi bu hususta Peygamberimiz Aleyhisselam'dan herhangi bir yorum nakledilmediği için biz bunu böyle değişik şekillerde olabilir. Doğrusunu Allah bilir. Allah burada önemli bir takım varlıklara yemin ediyor diye yorumlarız. Yevme tercüful racifet. O sarsanın iyice sarstığı o depremin her şeyi altüst ettiği günde fetbe o onun peşisra da gelenin geldiği o günde kulubun yevme vacife o gün işte o gün kalpler bir takım kalpler dehşet içerisindedir korku içerisindedir yerinden kopacak kadar korku içerisinde ve huzursuzluk içerisindedir şimdi hani başta dedim ki Cenab-ı Allah bazı surelere yeminle başlar, yeminden sonra önemli bir konudan bahseder. İşte burada yeminden sonra bahsettiği önemli konu budur. Yani kıyametin kopmasıdır. Yani bunu melekler olarak alırsak, şöyle şöyle şöyle, şöyle olan meleklere yemin olsun ki, kalpler, o kıyamet koptuğu zaman yerinden oynayacak gibi olacaklardır. O kıyamet koptuğu zaman sarsan her şeyi sarsacak. Yani şimdi bir yedi şiddetinde, sekiz şiddetinde herhalde biz şimdiye kadar dokuzdan sonrasını görmedik. Yani dokuz da işte Japonya'da bir dönemlerde olan deprem daha ötesi, onu bilmiyoruz. 10 on şiddetinde olursa, 11 şiddetinde olursa bir deprem. Bütün dünyada 15 şiddetinde bir deprem olduğunu düşünün. Dünyanın ne olacağını, nasıl parçalanacağını düşünün. İşte burada Er-Racife diyor. Ee, racife, sarsan demektir. Hızlı bir şekilde saran, depreten, yani deprem meydana getiren demektir. O deprem Gücünün, o gücün sarstığı gün kalpler dehşet içinde kalacaklardır. O sarsının tıntının peşinden de bir şey gelecektir. Onu bir takip eden takip edecektir. Onu takip edecek olan nedir? Sura birinci üflenişi. Yani önce sarsıntıyla dünya sarsılmaya, depremlerle yıkılmaya, parçalanmaya, Dağlar birbirine çarpmaya başlayacak. Sonra arkasından sura ilk üflenişle birlikte bütün herkes istisna olanlar başka bazıları müstesna ayet öyle diyor. Herkes ölecek. Yerdeki gökteki insanlar cinler hayvanlar hatta melekler istisnası dışında herkes o takip eden sur ile ne olacak? Ölecekler. İşte bunların olduğu günde kalpler bir dehşet. Bazı kalpler, gulubun bazı kalpler dehşet içindedirler. Burada teknik bir açıklama yapıyor Fahrettin Razi müfessirimiz. Diyor ki, el kulubu yevme izin vacife demiyor Cenab-ı Allah. Başında elif-lam takısı, d İngilizce d takısı yok yani. Yani marife değil nekre. Onun için bunu tercüme ederken, bazı kalpler demek lazım. Çünkü o gün bu dehşeti yaşayacak olan kafirlerin kalpleridir. Müminlerin kalpleri değildir. Zaten o gün müminler o hayattan önce çekilip dünyadan alınmış olacaklar. Yani kıyamet koparken hiçbir mümin mevcut olmayacak. Kıyamet kafirlerin üzerine kopacak. Bu bir bakıma da şu manaya gelir. Yani aslında dünyada kafirler müminlerin yüzü suyu hürmetine yaşıyorlar. Hava alıyorlar, sudan istifade ediyorlar. Dünyada bir tek mümin bile olsa onun yüzü suyu hürmetine yaşayacaklar. Ama hiçbir mümin kalmayınca yüzü suyu hürmetine yaşayacakları kalmadığı için de artık onlar üzerine kıyamet kopacak. İşte o gün bir takım kalpler var ki, dehşet içerisinde korku içerisinde tir, tir titriyecekler adeta yerinden kopacak gibi büyük bir korku duyacaklar. Yani burada bu incelikten bahsetmemin sebebi şudur. Bakın benim elimdeki şeyde bile o gün kalpler titriyecek diyor bakın mesela. Bütün kalpler anlamında bu. Halbuki burada bazı kalpler de mesela lazım. Yani meallere baktığımızda bu inceliği birçok mealde bulamayacağımızı zannediyorum. Yani başka meallere bakmadım ama. Yani bu gibi incelikler çok önemlidir. Bu aynı zamanda şunu da anlatır bize. Hani Kur'an mealleri, Kur'an'ı her zaman tam manasıyla yansıtmazlar. Eksik bırakacakları bir takım şeyler mutlaka olur. Onun için de Kur'an'ı Kur'an'ın kendisinden öğrenmek önemli bir şeydir yani. Ebsaruhâ <gülüyor> haşiâ o kalplerin sahiplerinin gözleri de dehşet içindedir. Haşiâ <gülüyor> huşu yani korku ve dehşet içerisinde. Kalbi yerinden kopacakmış gibi çarpıyor. Gözleri faldaşı gibi açılmış. Yaşadıkları bu hadsenin korkunçluğunu atlatmaya çalışıyorlar. Ama artık son nokta gelmiş yapacakları bir şey yok yegûlûne derler ki o esnada o dehşet anında bu kafirler e-innâ lemerdûdûne fil hafire atladık mı? yok atlamadık değil mi? derler ki biz eski halimize geri mi dönderileceğiz? yani ilk yaratıldığımız hale mi dönderileceğiz? Yeniden mi yaratılacağız? Hafire kelimesi, mecazi olarak ilk hal manasına da geliyor. <gülüyor> aynı zamanda çukur, kabir manasına da geliyor. Dolayısıyla, sonucu aynı olmak üzere, burada biz, ilk yaratıldığımız gibi, yeniden yaratılıp, o ilk yaratıldığımız hale mi döndürüleceğiz? Diye, yani bunun şaşkınlığını ifade ederler. Veya, biz kabirlere girdikten sonra o kabirlerden geri mi dönderileceğiz? Yani tekrar diriltilip mahşer meydanına mı götürüleceğiz derler. Bunu bir bakıma bu dehşet ile söyledikleri manasına da alabiliriz veya bunu o anda söylenen kafirlerin o anda söyledikleri söz anlamında değil, bu ayeti kerimelerde kıyametin, ahiretin anlatılmasından dolayı kafirlerin alay etmek maksadıyla olacak iş mi budur anlamında. Yani olmaz böyle bir şey. Biz bir daha eski halimize mi dönderileceğiz? Böyle bir imkan ve ihtimal yoktur anlamında inkar olarak da bu soruyu sormuş olarlar. اَيْزَا كُنَّ اَيْزَامَنْ نَخِرَ Bunun devamı da böyle geliyor. Biz Böyle çürümüş kemikler, parçalanmış kemikler veya delik deşik olmuş kemikler haline geldiğimiz zaman mı? Yani bir kemik iyice bir insan öldüğünde mezarda 3-5 sene yattığında mezarı açtığımızda kemikten başa bir şey yok. Kemikler de artık ufalanmış. Ufalanmamış olanlar da delik deşik olmuş yani bunun geri tekrar hayata dönme ihtimali onların zihniyetine göre yoktur. Çünkü o tamamen cansızlık halini ifade ediyor. Taş gibi bir şey. Taş ve toprak gibi bir şey. Nasıl taş toprakta bir hayat yoksa, orada da bir hayat, yeniden bir hayat ihtimali yok. Bunları bir itiraz sadedinde söylüyorlar. Yine alay yollu olarak, derler ki, bu kafirler dediler ki, ki bunları bu sözleri, Hazreti Peygamber aleyhisselam zamanında, ayetler geldikçe, o günün kafirleri de söylemişlerdir. Kendi ifadeliler Kur'an, bunları ondan naklen, onlardan nakl Tilke izen kerretun hasra. Eğer öyleyse, bu çok zararlı bir dönüştür. Zararlı bir hayattır, tekrardır. Yani biz iyice zarar ediyoruz demektir. Eğer yeniden, dirilirsek e, azapla karşılaşacağız. Bunun da hiç iyi ve karlı bir tarafı yoktur. Hani Hz. Ali Kerramallahu ve Cha bir ateist ile, dinsiz ile, kıyameti kabul etmeyen birisiyle tartışırken şöyle demiş. Farz edelim ki siz haklısınız. E biz ne kaybederiz ki? Yani biz sizin ahiret olmadığı görüşüne göre Yaşamıyoruz, Ahiret varmış gibi düzgün yaşıyoruz. Ahlaklı yaşıyoruz. Bir helal haram çizgisi dahilinde yaşıyoruz. Yani alabildiğine sınırsız bir hayat yaşamıyoruz. Siz de sınırsız bir hayat yaşıyorsunuz. Sonunda siz de ölüyorsunuz, biz de ölüyoruz. Ne siz bundan dolayı bir mükafat alıyorsunuz, ne de biz bundan dolayı bir ceza alıyoruz. Hepimiz sonuçta aynıyız. Ya bizim dediğimiz doğruysa, yani ahiret varsa o zaman işte tilke izen kerretun hasıra. Eğer ahiret varsa bu çok zararlı bir dönüştür. İşte kafir için bu zararlı bir, ziyanlı bir dönüştür. فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ wahi'da. Kafir bunları ahiretin olamayacağını, böyle bir şeyin ihtimal dahilinde olmadığını anlatmak için söyleyince Cenab-ı Allah, Buna cevaben diyor ki onların sözünü naklettikten sonra فَاِنَّ innemahiye زَيْرَةٌ مَاهِدَ Yani ahireti siz imkansız görüyorsunuz ama bu tek bir emre bakar. Allah'ın bir kün emrine bakar. Allah nasıl bu kainatı bir kün ile yarattıysa ol dedi her şey olduysa bunu yok ettikten sonra yeniden ol dediğinde de bir emirle yani mutlaka gerçekleşecek olan, aksi düşünülemeyecek olan bir emirle, bir kumanda ile her şey yeniden olur. <gülüyor> o emir geldiği zaman, yani diriliş emri geldiği zaman, İsrafil aleyhisselam sure ikinci defa üfleyip de Allah'ın bu emriyle bütün kainat, yeniden, bütün varlıklar yeniden canlandığı zaman, bir de bakarsın ki onlar o kafirler kendilerini bir sahrada ap açık bir alanda bulurlar. Sahire kelimesi böyle çok geniş insana ürküntü veren, insanı korkutan geniş bir alan demekmiş. Hani insan böyle ıssız geniş bir vadide, ıssız bir yaylada, kimsenin olmadığı bir ormanda, kimsenin olmadığı bir çölde olduğunda dehşete kapılır ya, İşte bunlar da mezardan çıkar çıkmaz böyle bir dehşet ile karşılayacaklar. Geniş bir alan, evet kimseler var ama kimse kimseyi tanımıyor. Herkes bir e, uyanıklık halinde dehşeti yaşayacak. Sahire uyanıklık manasına geliyor. Uyanmak manasına geliyor. Serap manasına da geliyor. Yani sahire bir korku ve dehşetten dolayı bir şeyi var zannedip serabı var zannedip olmadığını görmek ve buna uyanmak demektir. Bu da şöyle bir incelikte Allahu alem olabilir. Dünyada yaptıkları bazı şeylerden dolayı ellerinde bazı imkanların olabileceğini, ahirette de bunların karşılığını alabileceklerini düşünüyor olabilirler bir serap gibidir onlar da yani onların hayalinde gelecekte de biz bir şeyler kazanırız olabilir gibi bir düşünce varsa ahirette uyandıkları zaman o dünyada gördükleri serapların gerçek olmadığını da anlamış olacaklar. Çünkü Mekke müşrikleri peygamber aleyhisselam zamanında diyorlardı ki eğer bir ahiret varsa biz oranın da efendileri oluruz. Orada da işimizi yürütürüz. Orada da biz diğerlerinden daha üstün oluruz. Böyle bir hayalleri vardı. Bu bir seraptır onlar için. İşte bu mezardan kalktıkları zaman bu seraptan da uyanacaklar yani onlar. Hel etâki hadisul gâşiye. <gülüyor> Cenab-ı Allah bu şekilde bir beş yeminle kıyametin gerçekliğini Dehşetini anlattıktan sonra ve kafirlerin bu kıyametin ihtimal dahilinde olmadığı düşüncelerini alaylı dille ortaya koyuşlarını dillendirdikten sonra Hazreti Musa aleyhisselamın kıssasıyla devam ediyor. Bu arada ne irtibat var? Müfessirimiz şöyle bir irtibat kuruyor. Diyor ki kafirler peygamber aleyhisselama karşı böyle alaylı alaylı itiraz ediyorlar. Yani mantıklı bir mücadele yapmıyorlar. Ahlaklı bir mücadele yapmıyorlar. Dürüst davlanmıyorlar. Yani iki insan karşılıklı olarak medeni bir şekilde tartışır. Birbirine hakaret etmeden yani delillerini ortaya sonar. Karşıdakinin delillerini görür. Delil varsa kabul eder. Ama kafirler demagoji yapıyorlar. Peygamberimizin Ortaya koyduğu delillerle, Kur'an'ın delilleriyle baş edemeyeceklerini bildikleri için alay ediyorlar. İstihza ediyorlar. Günümüzde de aynı şey var dikkat ederseniz. Kafirler dikkat edin sosyal medyada alay ediyorlar. İşte dün vardı ya haberlerde görmüştünüz. İşki bütün kötülüklerin anasıdır. Resulullah'ın hadisini alıyor. Adam onun üzerinden alay ediyor. Yani bu ahlaksızlık tabii ki yani. Yani, ya nereden kötülüklerin anası oluyormuş? Şöyle de şu var, böyle de bu var diye sen felsefi bir tartışmaya girmiyorsun. Giremezsin çünkü. Böyle bir şey söyleyemezsin. Baş edemediğin şeyler ne yapacaksın? Alay edeceksin. Demagoji yapacaksın. Laf kalabalığına getireceksin. İnsanların kafasını karıştıracaksın. Yani dünün kafiriyle bugünün kafiri arasında bir fark yok yani. Onun için Resulullah tabii ki üzülüyor bunlardan. Hakaretlere uğruyor. İstihza ile, alay ile karşılanıyor. Müşrikler ilk başlangıçta özellikle Mekke döneminde Resulullah'ı ve Resulullah'la beraber inananları maddi ve manevi olarak taciz ediyorlar. Rahatsız ediyorlar hakaretleriyle. İşte Cenab-ı Allah Resulullah Aleyhisselam'a Musa Aleyhisselam'la Firavun arasında gelen geçen kıssayı anlatarak hem bu olayın yeni bir olay olmadığını hem de Resulullah'a teselli etmek istediğini ortaya koyuyor. Yani bu bir tesellidir. Bu aynı zamanda bizim için de bir tesellidir. Yani Firavunlar her zaman olacaktır. Onlar en büyük mucizeleri görseler bile yine reddedeceklerdir. Yani reddetmeleri o mucizenin mucize olmayışından kaynaklanmıyor. Allah onlara hidayette nasip etmemiş onlar hidayetten yana kullanmıyorlar. Bir inat ve kibir içerisindeler. Dolayısıyla da bunu ancak böyle ortaya koyuyor. Onun için bundan sonraki kısımda, bu ikinci kısımda Cenab-ı Allah Resulullah'ı teselli etmek için ve bu Mekke müşriklerinin tavrının Firavundaki tavırdan farklı olmadığını anlatmak için Hel etâki Hadisi Musa Ey sevgili peygamberim sana Musa aleyhisselamın sözü, hikayesi, kıssası gelmedi mi? Geldi. Yani daha önceki ayetlerde başka vahiylerde çünkü bu son ilk vahiy değil. Arada başka vahiyler geldi. Oralarda bu kıssalar da anlatıldı. Çünkü bu suremiz Mekki bir suredir. Mekke döneminde nazil olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de, Kıssaların, peygamber kıssalarının ki Musa aleyhisselamın kıssası da bunlardan birisidir. Genellikle anlatıldığı sureler Mekki surelerdir. Hep Mekke'de hem Resulullah'a teselli etmek, hem kafirlere, müşriklere mesaj vermek, hem geçmiş tarihi hatırlatmak için hep peygamber kıssalarından daha çok Mekke döneminde bahsedilmiştir. Daha çok Medine döneminde de bazen. Bahsediğinde olmuştur. Daha önce sana bu Musa aleyhisselamın kıssası geldi. Yani. Hani, hani Nâdâhu rabbuhu bil vadil mukaddesi tua Rabbi yüce Rab, yani kendinden bahsediyor. Yani ben mukaddes tua vadisinde ona şöyle seslenmiştim. Şöyle vahyetmiştim, etmiştim. Şöyle fısıldamıştım. Kalbine şu vahiy indirmiştim. İzheb ila firavne Firavun'a git, innehu taga. Firavun iyice azıttı. Tuğyan, azgınlık. Azgınlık iki merhalelidir, iki türlüdür deniliyor. Bir Allah'a karşı azgınlık, iki insanlara karşı azgınlık. Allah'a inkar ettiğinde, Allah'ın nimetlerini görmezden geldiğinde, nankörlük ettiğinde bu yaratıcıya karşı azgınlıktır. İnsanlara karşı zulmettiğinde, büyüklük tasladığında bu da halka karşı tuyan azgınlıktır. Yani hem halka hem halika karşı azgınlık ki işte Firavun'un azgınlığı zirve noktasında bir azgınlıktır. Netanyahu'nun azgınlığı gibi bir azgınlıktır yani. Firavunlar her zaman bulunmuştur, adları değişmiştir ama Firavunluk her dönemde vardır. Onun için Cenab-ı Allah Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a gitmekle görevlendiriyor. Aslında Musa Aleyhisselam İsrail oğullarına gönderilmiş bir peygamberdir. Yani İsrail'e yani Yahudilere gönderilmiş bir peygamberdir. Yahudiler de Firavun, bu esnada Firavun'un tasallutu altındadırlar. Esareti altındadırlar. Zaten e, küçüklüğünde, çocukluğunda Firavun bilmeden Musa Aleyhisselam'ı da yetiştirmiş, büyütmüş onun sarayında büyümüştür Musa aleyhisselam. Bu olayı biliyorsunuz. Bu, bu vesileyle belki de Allahu Alem hani o iyi kötü Musa aleyhisselama bir iyilik yapmış gibi oluyor ya dolaylı olarak Cenab-ı Allah onu onun evinde büyüttüğü için bir iyilik. Belki de bu iyiliğin bir karşılığı olmak üzere Cenab-ı Allah diyor ki bu sana iyilik yapmış olan firavuna git ona da tebliğde bulun yani. Esas peygamberlik görevi İsrailoğullarına yönelik ama aynı zamanda Kıptilere de yönelik. Firavun'a ve Firavun'un milletine de yönelik yani. Ha niye Cenab-ı Allah burada Firavun'a git diyor da Firavun'un başında olduğu o millete yani Kıptilere git, o devlete git Onlara, Onlar da azdılar çünkü onlar da firavunla beraber aynı azgınlığı yaşıyorlar demiyor. Çünkü firavun eğer yola gelirse o millet de onunla beraber yola gelir. Genellikle de böyle olmuştur. Ama burada firavunun bir önceliği var çünkü onların temi, e, başında onların lideri konumunda. Burada Tuva Vadisi'nde ki Tuva Vadisi Şam diyarında yani bugünkü Suriye toprakları e, Sina dağı yanında bir vadi mukaddes bir vadi Musa aleyhisselamın ilk vahyi aldığı yerlerden birisi yani o vadi. Sina dağı dağ, Tur dağı ve yanında bu vadi. Burası mukaddes bir vadi. Cenab-ı Allah'ın takdis ettiği bir vadi. Hani biz yani Mekke'yi, Medine'yi, Kudüs'ü mukaddes kabul ediyoruz ya, onda yine ayetlerden, bu da onlardan birisidir yani. Mesela bunu çok da dikkate aldığımız bir şey değil ama, yani Kudüs'le beraber buraların da aslında kurtarılması, çünkü mukaddes temiz ve mübarek demektir, o kirli ayaklardan buraların da temizlenmesi gerekir aslında yani. Firavun'a git, Firavun azdı. فَقُلْ هَلَّكَ ila اَنْ Ona de ki, seni temizleyeyim. Temizlenmek için bir niyetin var mı? Bir meylin var mı? Bir isteğin, temizlenmeye bir isteğin var mı? Temizlenmek maddi ve manevi, daha çok manevi bir temizliktir. Yani kalbindeki, aklındaki, vicdanındaki, pisliklerden, pis düşüncelerden, yanlış inanışlardan, şirkten, seni temizleyeyim. Yani gönlün, kalbin pak olsun, temiz olsun. İster misin? Dikkat etseniz bu ifade yumuşak bir ifadedir. Sert bir ifade değildir. Halbuki e, biz tarihi olarak öğreniyoruz ki, Musa aleyhisselam celalli bir peygamberdir. Yani Tabiri caizse peygamberimizin ashabından Ömer radıyallahu anh'a benzeyen, Hazreti Ömer'e benzeyen bir peygamberdir. Hani e, Michelangelo'nun değil mi bir Musa, Hazreti Musa heykeli vardır. Evet o bir hayali olarak yapılmıştır ama o heykelde de mesela öyle bir şey görürsünüz. Böyle bir sertlik vardır. Yani Musa aleyhisselamın bir, bir celalli tarafı vardır. Nitekim hani o ilk e, saraydan ayrıldığında bir Kıpti ile bir İsrailli dövüşürken onları ayırt etmek için Kıpti'ye bir tokat vurdu, öldürdü ya. Bir Osmanlı tokatı vurdu, öldürdü. O yani böyle e, bir kızgın bir karakteri olduğunu gösteriyor Musa Aleyhisselam'ın. Yani Cenab-ı Allah'ın Celal tarafının Tecellisi daha fazla Musa Aleyhisselam'da. Ona rağmen, bu kadar celalli bir insan, kızgın bir insan olmasına rağmen, onu kızgınlaştıran nedir? İşte, Firavun'un tuğyanıdır. İsrail oğullarının zulüm altında, o gün itibariyle mazlum olmalarıdır. Yani hayatın bir takım, onu zorlayan, onu bu hale getiren şeyleri vardır. Ona rağmen, Cenab-ı Allah zaten gönderirken diyor ya, Harun'la beraber gönderir. وَقُولُوا لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا Diyor ki Hz. İsa'ya, Hz. Musa'ya ve Hz. Harun'a Firavun'a gittiğinizde ona yumuşak söz söyleyin diyor. Yani bu şunu anlatıyor. Tebliğ ederken peygamberler böyle yumuşak bir söz kullanırlar, ifade kullanırlar. Onların yolundan gidenlerin de böyle bir üslup kullanmaları gerekir. Yani dini, İslam'ı tebliğ ederken sert bir üslup dine uygun değildir. Peygamberlerin yoluna uygun değildir. Onun için hani günümüzde selefi dediğimiz, vahabi dediğimiz birtakım takım kardeşlerimiz var ya, onların üslubuna bakıyorsunuz, sert bir üslup. Adama hemen kafirsin diyor. Sen müşriksin diyor. Yani yani mümin adamları böyle itham ediyor. Bu nereden kaynaklanıyor? Bu sertlikten kaynaklanıyor. Yani buya bir takım bir şeyleri bahane ediyor. Resulullah'ın kullanmadığı bir üslupla İslam'ı tebliğ etmeye çalışıyor. Tabi bunun arkasında belki başka manalar da aranır ama yani bu yani Hz. Musa'nın üslubuna bile uygun değil. Ki o celalli bir peygamberdir. O diyor ki işte seni firavuna diyor bakın. Seni teskiye edeyim mi? Temizleyeyim mi ruhunu, kalbini, canını, tertemiz hale getireyim mi? İster misin? Böyle bir meylin var mıdır? Ve ehdi ki ila rabbike fetahha. Seni Rabbine götüreyim. Rabbine hidayet edeyim. Rabbinin yoluna sevk edeyim de Allah'tan kork. Haşet duy. Burada yani hidayetten sonra haşyet geleceğini. Bir diğer ifadesiyle önce marifetullah sonra haşyetullah. Önce Allah'ı tanıyacak. Hidayet, Allah'a hidayet deyince yani Allah'ın sıfatlarını yücelliklerini, kudretini, hikmetini bilecek. Buna inanacak, iman edecek. Zaten buna inandığı zaman o Allah'a karşı İnsanın gönlünde bir haşret doğacak. Hani haşret nedir? اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهُ min عِبَادِهِ e, الْعُلَمَاءِ ayet Kerime Vası var ya hani Allah'tan ancak alim kullara haşret duyar. Yani bilenler Allah'tan korkar. Bilmeyen Allah'tan korkmaz. Onun için önce bir marifetullah, Allah bilgisi lazım. Bilecek ki Allah'tan korksun, çekinsin, Allah'ı sevsin. Yani daha önce takvadan bahsederken hatırlarsanız üç özellikten bahsetmiştik. Bu takvanın içinde Allah'a karşı duyulan bir hayranlık var. Çünkü böylesine yüce sıfatlara sahip olan bir varlığa insan hayranlık duyar. Düşünün ki bir araba bir otomobilde bile çok güzel özellikler olduğunda hayran hayran bakıyorsunuz. Nesine hayransınız? Özelliklerine hayransınız değil mi? Yani yüce sıfatları itibariyle Cenab-ı Allah'ı düşündüğünüzde hayranlık duyuyorsunuz. Sonra bu hayran olduğunuz zata sevgi duyuyorsunuz, muhabbet duyuyorsunuz. Sonra bundan da korkuyorsunuz aynı zamanda. Bunun adına takva diyor. Yani takvanın içinde hem sevgi var, hem korku var, hem hayranlık var. Yani bu dört dörtlük bir duygudur. Kur'an-ı Kerim'in insanda insan kalbinde meydana getirmediği, getirmek istediği duygu budur. Eliflam mimzalik el zalikel kitabul al-arabevi huden lilmuttaqin. Yani insanlar muttakı olacaklar ki ondan sonra Kur'an'a, Kur'an'a kulak verecek, Resulullah'a kulak verecek ve deneni rahatlıkla yapacak. Çünkü içinde bir korkusu, içinde bir sevgisi bir taraftan korkarak, bir taraftan severek yapacak yani. Onun için burada da Musa aleyhisselam diyor ki önce sana, sana Allah'a hidayet edeyim. Yani Allah'ı sana tanıtayım. Allah'ın sıfatlarını, yüceliklerini bildireyim. Delilleriyle bunu ortaya koyayım. Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda kainatta Allah'ın yüceliklerini anlatan delilleri akıl ve mantık çerçevesinde bize sunuyor Cenab-ı Allah. Yani bu böyle kuru kuruya bir e, bilgi değil, kuru kuruya bir Allah'ı tanımak değil. Yani Allah'ın zatını göremiyorsunuz ama bir sürü delillerini görüyor. Oradan harekette bu delillerin sahibi nedir anlarsınız. Hani otomobil örnek verdik, bir otomobile hayran hayran baktığımızda bunu yapan mühendise hayran oluruz değil mi? Bir kainatta... Kainattaki düzene baktığımızda bu kainatı düzene koyana da hayran oluruz yani. İşte önce sana bunu anlatayım diyor Firavun'a. Sonra da fetahşa, bunun sonucunda sen de bir haşyet duygusuna sahip olasın. Sen Allah'ı tanıyasın ki kork, korkasın. Şimdi korkmuyorsun yani. Çünkü Allah'ı tanımıyorsun. Tanımadığın şeyden korkmazsın. Yani. Hani şöyle bir şey anlatılır. Ee, çocuk mesela, küçük çocuk e, bir yılanı önüne koysanız oynar mı? Oynar çünkü bilmez. Bir köpek yanına gelse oynar mı? Oynar bilmez. Ama büyük bir adam yılandan korkar. Köpekten korkar. Kurttan korkar. Niye? Çünkü biliyor. Çocuk bilmediği için korkmaz. Firavun da bir bakıma akıl olarak çocuk seviyesinde bir bakıma. Çünkü Allah'ı tanımamış, tanımadığı için çocuk seviyesinde yani ben her şeyin sahibiyim diyor böyle bir şeyin içine girmiş. Dolayısıyla Allah'ı tanımadığı için haşyet duygus da yok. Demek ki önce marifetullah öğretilir, arkasından haşyetullah gelir. Dedi muhtemelen Firavun da belki alay yollu olarak hadi bakalım buyur dedi. Çünkü neticede Firavun Musa aleyhisselam'ı bilmiyor değil. Yani bir dönem kendisinin sarayında yetişmiş, belki bir dönem kendisini sevmiştir de, yani bir evlat gibi görmüştür. Filmlerde falan var bazen, Oğullar o filmleri yapıyorlar ya. Dolayısıyla da bir hukukları var, dolayısıyla da o hadi bakalım deyince, فَاَرَاهُ الْاَيَةَ Kubra. En büyük mucizeyi gösterdi. Yani öyle başladı Musa aleyhisselam. Çünkü onun başka türlü yola gelmesi mümkün değil. Normal tartışmalarla önce Musa aleyhisselamın gerçekten Allah'ın peygamberi olduğunu anlaması gerekir. Çünkü Musa aleyhisselam ona bir peygamber olarak, Cenab-ı Allah'ın görevlendirdiği bir görevli olarak gidiyor. Bunu da kendisine söylüyor. O yüzden de yani onunla herhangi bir inananla inanmayanın tartışması gibi bir tartışma üzerinden onu hidayete sevk etmeye başlangıçta çalışmıyor. Ama önce bir mucizeyle başlıyor. En büyük, en büyük mucizeyi gösteriyor. En büyük mucize Musa aleyhisselamın nedir? Bazı müfessirler demişler ki bu yedi beyza olabilir yani parlayan el. Bu Musa Aleyhisselam'ın önemli mucizelerinden birisidir. Musa Aleyhisselam elini böyle e, elbisesinin içine veya kolunun yerine sokup çıkarttığında elektrik gibi parlıyor. Yani 500 wattlık bir ampul gibi elin parladığını düşünün. Bu normal bir şey değil. Bu bir mucizedir. Kimsenin yapamayacağı bir şeydir bu sonuçta yani. Ama bir de Musa Aleyhisselam'ın Asası var mucize muciz olarak. O aslında bazı müfessirlere göre daha büyük mucize olan odur. En büyük mucize Asayı Musa'dır. Çünkü Musa aleyhisselamın asası çok yönden mucizedir. Musa aleyhisselam asayı ki asa dediğiniz şey kupkuru bir ağaçtır. Kupkuru ağaç biraz önce kemiklerden bahsettik ki hani kemikler hayat ihtimali olmayan taş toprak gibi bir şeydir. Kupkuru ağaç da öyledir. Yani bunun kupkuru ağaca dikseniz, sulasanız, gübre verseniz ondan bir şey olacağı yok. Hiç sadece çürür yani orada. Ondan hayat da olmaz. Ama bu kupkuru ağacı asaya attığında alabildiğine canlı bir yılana dönüşüyor. Artı bu yılan küçük de değil. Yani Musa aleyhisselamın asası Diyelim ki iki arşın olsun, üç arşın olsun bazı rivayetler var ama bu kesinlik ifade etmez. Yani bir asa, yani devamlı yanında dolaştırdığı bir asa. Bir küçük asaya atıyorsunuz, koskoca bir canavara dönüşüyor. Yani şöyle diyelim, üç kiloluk bir asa, 300 kiloluk bir ejderhaya dönüşüyor. Büyüyor yani, bu mümkün değil yani. Siz hiçbir şeyi böyle büyütemezsiniz normal olarak. Sonra bu bir şeyleri yutuyor. Yuttuğu şeyler de kayboluyor yani. Hani fizikte bir kural vardır ya, var olan yok olmaz, yok olan da var olmaz. Ama bu fizik kurallarına aykırı yani. Var olan bir şey yok oluyor. Diğer sihirbazların attığı değnekleri, sopaları, ortaya koyduğu şeyleri yutuyor, yok ediyor. Zaten sihirbazlar bunu görünce bu sihir değil, bu olağanüstü bir şey. Bu insanların güç getireceği bir şey değil deyip hemen iman ettiler ya Musa Aleyhisselam. Onlar en iyi, onlar anladılar bunu yani. Sonra eski haline dönüyor. Koskoca bir canavar olmuştu. Sonra eski haline asaya dönüşüyor. Yani başlangıcı bir mucize, ortası bir mucize, kenarı bir mucize, sonu bir mucize. Her bakımdan bir mucize. Yani işte en büyük mucizesi Musa Aleyhisselam'ın budur. Asayi Musa bir mucize içerisinde birkaç mucizedir aslında. Dolayısıyla da en büyük mucizesi budur. Onu artıya ortaya attı, göstereyim sana mucizemi göster dedi. Gösterince de yine inkar etti. Yani niye inkar etti? Ve kezzebe ve asa yalanladı ve isyan etti. Yani mucizeyi kabul etmedi. Musa Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul etmedi. Bilakis aksine karşı bir tavır aldı. ziyan etti, baş kaldırdı, reddetti. Bir insan bir mucizeyi niye reddeder? Müfessirimiz diyor ki, bir insan bir mucizeyi bunun benzerini ben de yapabilirim diye düşünürse, yaptırabilirim diye düşünürse reddeder. Firavun bu yüzden bunu reddetmiştir diyor. Çünkü Firavun bunu ne zannetmiştir? Bir sihir ve büyü zannetmiştir. Çünkü bu gibi göz boyamaları, benzeri bu göz boyama değildir de bunun benzeri olan göz boyamaları, sihirbazları da yapıyordu. Onun üzerine dedi ki toplayın ülkedeki en maharetli sihirbazları Musa aleyhisselamın önüne getirin, onunla yarıştırın. Yani muhtemelen onlar Musa aleyhisselamı yenecekler. Böyle bekliyordu. Böyle beklediği için de bu mucizeyi bir mucize olarak kabul etmedi. Bir sihir ve büyü gibi kabul etti. Öyle düşündü. Ama asa hepsini yutunca o da gördü ki bu baş edilecek bir şey değil. Ama bunu kabul ettiği zaman ne yapacaktı? Yani e, devletinden vazgeçecekti. Daha doğrusu tuğyanından vazgeçecekti. Yoksa bunu kabul ettiği zaman... Bulunduğu şeyin krallığını bırakıp gitmesi gerekmezdi yani. Onları yola getirebilirdi. Ama böyle bir nasibi de yoktu yani. Onun için yalanladı yani. Bunun mucize olduğunu anladığı zaman da فَحَشَرَ <gülüyor> فَنَادَا فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمْ لَعْلَا Sonra bu etkiyi kırmak için, Musa aleyhisselamın mucizeyle meydana getirdiği etkiyi kırmak için İnsanları topladı, toplattı, halkını toplattı, onlara şöyle seslendi, şöyle münadiler vasıtasıyla seslendirdi. Dedi ki, ben sizin en büyük Rabbinizim. En büyük Rabbiniz benim. Bakın burada Rab kelimesini kullanıyor, İlahınız demiyor, Tanrınız demiyor. Ben sizin en büyük Rabbinizim dedi. Yani şöyle soru soruyor bir e, müfessirimiz. Diyor ki bir kimse kendisinin göklerin ve yerin sahibi olmadığını bilir. Değil mi? Yerleri ve gökleri yaratmadığını bilir. E, Firavun da ahmak değil yani. Firavun sonuçta yani belli bir eğitimden geçmiş. Birçok bilgisi var. Marifetullahı yok ama dünya bilgisi var. Savaş bilgisi var. idare bilgisi var. Bu ahmak bir adam değil yani. Dolayısıyla da ben sizin Rabbinizim, en büyük Rabbinizim derken, sizi ben yarattım, dünyanızı ben yarattım, göklerinizi ben yarattım anlamında demiyor bunu yani. Sizin sahibiniz benim, sizin üzerinizde en büyük otorite sahibi benim. Emir ve yetki bendedir. Dolayısıyla bana tapacaksınız. Evet yani burada bir tapma talebi var ama bu, Ulûhiyetten çok bir rububiyet iddiası, Rub, Rabb sahip demektir. Yani bu ülkeler benim, Nil benim, bu bahçeler benim, bu iddiaları var ya Firavun'un. Yoksa ben bunları yarattım anlamında değil. Bunların kralı benim yani imparatoru benim anlamında. Yoksa ben bunları yarattım anlamında değil. Aslında Firavun bundan önce de ben size benden başka Rab tanımıyorum demişti. Yani daha önce bir söz söylemişti. Bir başka surede geçiyor. O kendi milletine dedi ki ben size benden başka Rab tanımıyorum. Burada yani başka Rab varsa da tanımıyorum. Burada da diyor ki en yüce Rab benim diyor. Daha ihtidalı bir sözde bulunuyor yani. İşte bunun üzerine artık anlaşıldı ki Firavun yola gelmeyecek. Cenab-ı Allah hem dünya hem ahirette ibretlik bir yakalayışla Firavun'u yakaladı. Yakaladı, cezalandırdı yani. Dünyada boğarak cezalandırdı. Kızıldeniz'de boğarak, ahirette de cehennemde Yakarak cezalandıracak. Bu iki cezada ibretlik bir cezadır. Nekâl, nekal ibretlik bir cezadır. İbretlik ceza anlamındadır. Yani başka insanlar bu cezayı gördükleri zaman bundan ders alırlar. Benzeri bir hatayı yapmazlar demektir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de bazı şer'i cezalardan bahsedilirken de Cenab-ı Allah ona min minallah. Mesela Hırsızın elinin kesilmesinden bahseder. Ceza olarak. Hırsızın elini kesmek lazım. Nekâlen min Allah. Allah'tan yana verilmiş ibretlik bir ceza olsun diye. Çünkü hırsızın eli kesilirse, o hırsız toplumda eli kesik olarak dolaşmaya başlarsa, insanlar ondan ders alırlar. Çalmak isteyenin de çalma arzusu körelir Der ki ya çalarsam, yakalanırsam benim de elim kesilir. İşte bu ibretlik bir cezadır. Dolayısıyla şeriattaki cezalar ibretlik cezadır. Yani suçu azaltmaya yönelik cezalardır. Son derecede etkili cezalardır. Bu da firavuna verilmiş dünya ve ahirette dünyada insanların bunları dinleyen insanların ibret alacakları firavun gibi olmamak üzere ders çıkaracakları cezalardır. Bu şekilde Cenab-ı Allah Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı teselli edince yani Musa Aleyhisselam'ın karşısında Firavun'un bu tavrı senin karşında müşriklerin tavrından farklı değildir. Yani senin yaşadığın bu zorluklar daha önce başka peygamberler tarafından da yaşanmıştır. Sabredeceksin. Müslümanlar sabredecekler. Sonra Cenab-ı Allah yeniden kıyamete dönüyor. Kıyametin koparılmasının zor olmadığını anlatmaya dönüyor. Hani ilk başta yeminlerle başlamıştı ya, yeminlerin maksadı da mutlaka kıyamet kopacaktır gerçeğini vurgulamak içindi. Dolayısıyla o konuya yeniden dönüyor. Diyor ki, e en tüm eşet du emis sema u Bu bir delil sunmadır aslında. Yani kıyameti gerçekleştirmek için Cenab-ı Allah'ın haşa aciz olamayacağını, son derece kudretli olduğunu bir delille sunuyor. Diyor ki, siz ey insanlar, siz ey kafirler, yaratılış bakımından daha mı zorsunuz? Yoksa gökler mi daha zor? Sizi yaratmak mı zor? Gökleri yaratmak mı zor? Elbette gökleri yaratmak daha zor. Yani şu an itibariyle Sonunu bucağını, bucağını bilmediğimiz gökler, sonsuz sayıda, sonsuz diye nitelendirdiğimiz çok sayıda yıldızlar, galaksiler, bunlar da koca koca kütleler, bu kütlelerin her birinin ekseni var, her birinin efendim rotası var, her birinin hareketi var, birbirine çatmadan yani koskoca kainat çapında bir saat yaptığınızı düşünün. O saatin çarkları tıkır tıkır dönüyor. Hiçbir çark, hiçbir çarkı engellemiyor. Böylesi bir kainat yaratmak mı zor? Yoksa bir insanı yaratmak mı zor? Evet insan da onun küçük bir örneğidir ama insan küçük bir şeydir yani. Önce bir şeyin küçüğünü yapıyorsunuz. Kolay olduğu için sonra büyüğünü yapıyorsunuz. Sizi yaratmak mı zor? Yoksa gökleri yaratmak mı? Benaha. Gökleri Allah bina etti. Bina etmek bir şeyin parçalarını bir araya getirerek yapmak, yani gökte bir sürü parça var yani. Yekpare değil gökler. Bu kadar parça, hani yapboz yapıyoruz ya, yani bazen yani bin parçalık yapbozun içinden çıkamıyoruz. Milyonlarca parçalık bir yapbozdan o yapbozun her parçasını ayrı ayrı yaptığınızdan. Düşünün yaptığınızı ve bunları sistemli bir şekilde bir araya getirmekten bahsedin. Bunun ne kadar büyük bir iş olduğu, yani insan mantık olarak düşündüğünde, bu kainatı düşündüğünde, bu düzeni kuranı düşündüğünde, e elbette bu kainatı yaratan, bu kainat içinde bizi, beni yaratan büyük bir kudrete sahiptir. Bu yaratan kıyameti tekrar gerçekleştirebilir mi? Elbette böyle bir kudret, böyle bir ilim onu da yaratır. Yani hani siz kıyamet olmaz, biz eridiğimiz, çürüdüğümüz zaman mı yeniden dirileceğiz, kabre girdiğimiz zaman o kabirden bir daha mı çıkacağız, bu olacak iş mi diye ihtimal vermiyorsunuz ya, kimin açısından ihtimal vermiyorsunuz, Allah açısından ihtimal vermiyorsunuz. O Allah ki böyle bir Allah yani, nasıl ihtimal vermezsiniz yani. Kaldı ki siz hiç yokken sizi yarattı. Ref'a semkeha o göğün yüksekliğini yükseltti de yükseltti. O kadar yükseltti ki biz hala ucunu bulamadık o göğün. Değil mi? Yani saatte şu kadar hızla giden füzeler yaptık ama hala burnumuzun ucundayız yani. Daha işte Merihe işte gittik. işte Ay'a gittik. Yani o da zor bela gittik. Hala orada tutunamadık. Yani Ay'da yani gidiyoruz, geliyoruz. Bir şey de bulamadık yani. Ondan sonra Merkür'e gidelim diyorsun. Şuraya gidelim diyorsun. Ya bir şey çıkmıyor. Yani çünkü bakıyorsun ucunu bucağını göremiyorsun. Çünkü Allah onu öyle büyük, öyle koca yaratmış ki. Büyüklüğü Allah'ın kudresi oradan. Fesevvaha. Ve onu bir de düzene koydu. Gökleri düzene koydu. Böyle karmaşa içerisinde, kaos içerisinde bir varlık Değil gökler. Bir nizamı bir düzeni var. Biraz önce söylediğim gibi tıkır tıkır çalışan bir saat gibi bütün çarklar güzel bir şekilde dönüyor. Bütün gök cisimleri galaksileriyle beraber ayı, güneşi, yıldızları her biri kendi yörüngesinde yüzercesine yüzüyor, koşuyor, gidiyor. Bir hız. Onlara bir hız veren var. Yani hiçbir şey kendiliğinden hareket etmez. Yani şurada duran bir şey durup dururken hareket eder mi? Ama bunu hareket ediyorsun, şurada duruyor. Ama durmayan bir hareket var yani. Bunun bir sebebi olması lazım. Allah bir kalp vermiş. Yani sonradan pillerle takviye ediyoruz Allah kimseye vermesin. Ama böyle tıkır tıkır 60 sene 70 sene çalışıyor. Yani enerjisini nereden alıyor? Yani nasıl şey yapıyor? Yani bu, bunun gibi kainata da böyle bir düzen vermiş. Sonra gecesini karartmış, gündüzünü çıkartmış. Yani gece ve gündüz düzenini kurmuş Cenab-ı Allah. Bunu dünya üzerinden kurmuş ama yani. Yani bu manada, dünya kainatın bu manada merkezidir. Çünkü dünya, kainatın yaratıldığı varlık olan insanın me mekanıdır. İnsan özel olarak, İnsan içinde dünya özel olarak yaratılmıştır. Dolayısıyla da gece ve gündüzün olmadığını düşünün dünyada. Yani güneş bugünkü gibi hareket etmesin, ay bugünkü gibi hareket etmesin, dünya bunlardan uzakta başka bir yerde olsun, bu düzen olmaz. Gece ve gündüz düzeni olmasa medeniyet olmaz, hayat olmaz, geçim olmaz. Yani bugünkü gibi olmaz yani. Bunların tesadüfen olmuş olacağı düşünülemez yani. Ay tesadüfen oraya durmuş. Güneş de tesadüfen oraya durmuş. O ona vurmuş. O ona yıldızı. İşte öbürü e, ışık saçan ısı, ısı, ısı saçan bir de ısısı var yani. da ışık değil yani. Işığı da var. ısısı da var. Yani böyle bir şey. E daha büyük bir güneş koysaydı yakardı bizi. Değil mi? Yani bu Tesadüfen olma ihtimali olmayan bir şeydir. Bunu bu düzeni koran birisi var. Vel arda ba'de zâlike dehâhâ. Gök yüzünü, gökleri bu şekere düzene koyduktan sonra, yeryüzünü de yuvarlak, uygun hale getirdi Cenab-ı Allah. Yuvarlak ve uygun hale getirdi. Daha dehvetmek, onu yaymak, sermek, onun üzerine tezin etmek, donatmak anlamındadır. Bir başka ayet kermede Cenab-ı Allah önce yeri yarattı, sonra göklere yöneldi ifadesi var. Burada önce gökleri düzenledi, sonra yeri düzene koydu ifadesi var. Yani hangisi önce, hangisi sonra diye bu ikisinde farklılık var gibi görülebilir. Genellikle bu ayetleri birleştirerek müfessirler derler ki Cenab-ı Allah önce yeri yaratmıştır. Sonra gökleri yaratmış, düzenlemiş. Sonra yeryüzünü insana uygun hale getirmiştir. Yani başlangıçta yer e, kaba şekilde tabiri caizse yaratılmış. Sonra insana hazır hale getirilmiş. Yani yeri, göğü, ağacı, otu sonradan yerleştirin. Bu dahva onu daha onu ifade ediyor. Yani insana uygun hale getirildiğini ifade ediyor. Bazı rivayetlerde i̇bn Abbas'tan gelen rivayetlerde Cenab-ı Allah önce yeryüzünde de Kabe'nin yerini yarattı diyor. O Kabe'nin yerini uzatarak yeryüzünü daha uzatmak yaymak ya onu çekip sündürerek tabiri caizse dünyayı meydana getirdi diyor. Yani bunu şu, şu bilgiyle eşleştirebilir miyiz bilmiyorum. Hani atomla ilgili bilgilerimizde deniyor ya, çekirdekle protonlar nötronlar arasında önemli bir mesafe var deniyor. Değil mi? Bu mesafeyi sıfırlamak mümkün olsa yani proton ve nötronları çekirdeğe yapıştırsak bütün atomları böyle yapsak bütün kainat bir kaşığa sığar dönüyor. Yani aradaki boşlukları kapattığınız zaman yani böyle ama o bir kaşığa sığar kainat ağırlıktan da kalkmaz. Yani böyle yap, yapıştırdığı zaman ağırlaşır. Şimdi Kabe'nin yerinin böyle olduğunu düşünün. Yani elektronları nötronları çekirdeğine birleştirilmiş bir madde küçük bir madde e, sonra onu yayıyor Cenab-ı Allah dünyayı meydana getiriyor. Onun için biz Ümmül Kura diyoruz Medine'ye Mekke'ye mesela. Mekke Ümmül Kura şehirlerin anası demektir. Yani bütün şehirleri oradan doğdu demektir. Ben bunu şeye benzetiyorum. Hani anne, anne karnındaki bir embriyoyla insan başlıyor ya, yani insanın e, kökü bir hücre. Dünyanın embriyosu da Kabe'nin mekanı, Kabe'nin bulunduğu yer. Onun için Kabe nokta olarak dünyanın merkezidir. Ana merkezidir. Bütün şehirlerin anasıdır. Biz bu manada Kabe'yi, Kur'an-ı Kerim'de Ümmül Kur'an, Ümmül Kura şehirlerin anası, şehirlerin merkezi diyor ya, bu sadece böyle bir şey değil, aynı zamanda böyle yaratırışla ilgili bir şey olarak düşünülebilir yani. Akrece minha ma'eha ve mer'aha. Hani yeryüzünü döşedi ve dayadı, dolayısıyla yeryüzünün suyunu çıkarttı, otlarını, bitkilerini çıkarttı. Yani o döşemenin bir sonucu. Yani sular ayarlandı, bitkiler, ağaçlar ayarlandı, insana uygun hale getirildi. Velcibale ersaha dağları da yerli yerine çakıldı. O da gerekliydi. Çünkü her taraf dağ olmaz, her taraf yayla olmaz, her taraf vadi olmaz. Bir denge için bunlar da lazım. Yani dünyanın dengesi için bunlar da lazım. Hani arabaya tekere rot balans yaptırıyoruz, işte onun bir tarafına şöyle bir ufak kurşun koyuyorlar, çeviriyorlar, bir de şuraya koyuyorlar. De... Yani bu dengeyi sağlıyor. Dağlar da dünyanın hem dengesini sarsmasın diye, Cenab-ı Allah öyle diyor ya, sizi sarsmasın diye bu dağları böyle çaktık diyor. Yani bu zaman zaman çoğu zaman depreme engel olmak manasında da olabilir. Yani bunu bahane edip şöyle de diyenler var. Bu e, Adı Müslüman, kendi Müslüman olmayan birisi sık sık bunu dillendiriyor. Hani Kur'an-ı Kerim'de dağlar işte deprem olmasın diye biz bu dağları çaktık deniyor. Halbuki deprem oluyor. Dağların dibinde de oluyor. Bu bir demagojidir yani aslında. Yani bu dağlar hiç deprem olmasın diye değil ama bir denge meydana getirsin diyedir. Dağların yine de depreme, depremden korumaya bir etkisi vardır yani. Evinizi dağlık bir yere yaptığınızda depremde koruyorsunuz. Öyle değil mi? Yani düz alana yaptığınızda eviniz yıkılıyor yani. Dengeyi de sağlıyor. Sadece deprem değil, yani dengeyi. Metan lekum ele Bütün bunların için yaptık? Size ve hayvanlarınıza bir istifade olsun diye. Yani dünyayı bu düzene koymanın sebebi İnsanlara ve diğer canlılara yani insanların istifade edeceği canlılara bir istifade yeri olsun diye yani bitkilerin bir kısmı hayvanlara ağaçlar insanlara hububat insanlara bir önceki ayette geçti ya Cenab-ı Allah bunları anlatmak suretiyle kainatın bu düzenini Kuran'ın kendisi olduğunu kudretini, kudretinin delillerini insanların göz önüne serdikten sonra, bununla kıyametin kopmasının Allah adına Allah için hiçbir mesele olamayacağını, zorluk ifade etmediğini anlatıyor. Onun için peşinde diyor ki fe izâ, dolayısıyla izâ ca'etit ta'ammetul kübra o üstesinden gelen, gelinemeyecek olan büyük bela geldiği zaman o büyük bela Kıyamettir. O büyük bela Sura üfleniştir. Ahirete gidiştir. Cennet ve cehenneme giriştir. Bundan birbirinden farkı yok. Yani o özellikle kafir için büyük bir beladır. Üstesinden gelilmesi mümkün olmayan bir şeydir. Yani bu kudrete sahip olan Allah o büyük belayı sizin başınıza getirecektir. Yevme yetezekkerul insanu masi'a. O gün insan neler yaptığını hatırlayacaktır. Yani dünyadayken, hayattayken ne yaptı, nasıl yaşadı, hangi yanlışları yaptı, hangi azgınlıkları yaptı, hatırlayacaktır. Unutmuştu değil mi? İnsan yaptığı birçok şeyi, hatasını, kusurunu unutur ama unutmayan bir Allah var. Unutturmayan bir Allah var. Yarın ahirette amel defterlerini, kayıtları gözünün önüne getirip koyduğunda Ha evet ben bunu yapmıştım diye insan hatırlayacak. Ve burzetil cahimu limen yara ve o gün cehennem gören herkes için yaklaştırılacak, gösterilecek. Yani getirilecek, cehennem de getirilecek. Müminler o cehennemi üzerinden geçerek görecekler, kafirler içine girerek görecekler. Ama gören herkes onu görecek. Feamma bundan sonra Cenab-ı Allah bu insanlık hayatının, insanlık dünyasının iki ana sonucundan bahsediyor. Bu kurulan düzen sonucunda insan ya saittir ya şakidir. Ya cennetliktir ya cehennemdir. Üçüncü bir ihtimal yoktur. Feamma men kim tuyan ederse. Hani Firavun'dan da bahsetmişti de tuyan yani azgınlık ederse, Allah'a karşı azgınlık eder, insanlara karşı haksızlık eder, azgınlık ederse ve eserel hayatat dünya ve dünya hayatını tercih ederse. Dünyanın insanın önünde iki tercih, ikili bir tercih vardır. Her şeyde olduğu gibi. Dünya hayatı ve ahiret hayatı. Yani iki hayatımız var. Bu hayat, bundan sonraki hayat. Hangisini tercih ediyorsun? ona göre yaşayacaksın. Ahiret hayatını tercih edersen, dünya hayatını tamamen terk et demiyor Cenab-ı Allah. Benim çizdiğim sınırlar dahilinde yaşa diyor. Ama dünya hayatını tercih eder, ahiret hayatını sonraki hayatıdan vazgeçersen, burayı istediğin gibi yaşayacaksın ama ahirette bunun cezasını çekeceksin. Ve مَنْ تَغَىٰ Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, fani cehennem ise malama onun sonunda gideceği yer cehennemdir yani şakilerin son mekanı cehennemdir ve emmamın khafe maqama rabbih ama bir insan da Allah'ın huzurunda durmaktan duracağı zamandan duracağı günden korkarsa ne zaman duracağız yani Allah'ın huzurunda ahirette mahşer meydanında hesap meydanında Rabbimizin huzurunda durup hesap vereceğiz bir insan o hesaptan, o duruştan korkar, ona göre yaşarsa ve neha anil heva ve nehan nefs anil heva bu sebeple nefsini heva o hevesinden engellerse yani nefsinin gönlünün istediği şeyleri bu korkudan dolayı yapmaz. Allah'ın izin vermediklerini gönlü istediği halde yapmaz. Şehvi arzularını yerine getirmez insanlara yönelik yanlışlar yerine getirmez ben Allah'tan korkuyorum der Dolayısıyla da nefsini engellerse nefsini gemlerse ve innel cennete yelmeva onun da sonunda gideceği yer cennettir Yes ki saati Eeyyaürsaa Ey sevgili peygamberim o kafirler sana alay yolu olarak diyorlar ki, Kıyamet ne zaman? Kıyamet ne zaman demir atacak? Demir atmak kesinleşmek manası. Yani hani bir gemi demir attığında orada gelir artık oradadır sabit olur ya. Kıyamet ne zaman gemi demir atacak? Ersa, mürsaha Arapça demir atmak, geminin demir atması. Yani kıyamet ne zaman gerçekleşecek diye sor soruyorlar. Bunu bazen merakla soruyorlar. Çoğu zaman alay olarak, alaylı olarak soruyorlar. Yani Fime ente min zikraha Cenab-ı Allah da diyor ki Sen onu nereden bileceksin? Kıyametin zamanını ancak Allah bilir. Yani sen bir peygamber olarak Senin görevin insanlara kıyametin zamanını bildirmek değildir. Sen insanlara de bulunursun. Buna şöyle bir mana da vermişler. Fiime, Onlar böyle neyi soruyorlar? Ente min zikraha Böyle bir manası var bu ayet. Sen o kıyameti hatırlatan alametlerden birisin. Çünkü ahir zaman peygamberisin. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gelişi, kıyametin yaklaştığının bir alametidir. Bu manası da var ayet-i kerimene. İlâ rabbike müntehâhâ. Onun nihai kesin. Allah'a belgi bilgisi Allah'a aittir. İnne ma ente munzirun men Senin görevin inzar etmektir. İnsanları uyarmaktır. İnsanları uyarırken de senden etkilenecek olanlar haşyet duygusuna, korku duygusuna sahip olanlardır. Yani bir ahiret endişesi, bir gelecek endişesi varsa bir insanda ya biz ne olacağız? Gelecekte ne olacağız? başımıza ne gelecek diye bir korkusu varsa peygamber tebliği o insan üzerinde etkili olur. Adamın böyle bir korkusu yoksa ona peygamber tebliğinin bir faydası olmaz. Keennehum <gülüyor> yamraunaha onlar o kıyameti gördükleri zaman sanki lem yelbesu illa ashiyeten aw Dünyada sadece bir akşamüstü bir günün akşam vaktinde kalmış gibi. Yahut bir kaş, kuşluk vaktinde kalmış gibi. Yani bir günün sabahında, yani bir iki saat veya akşamında bir iki saat kalmış gibi olacaklar. Yani ne kadar uzun ömür yaşarlarsa yaşasınlar, dünyada yaşadıkları ömür, bu ömür bitip de ahirete geldiklerinde, geriye dönüp baktıklarında böyle bir kaç saatlik, kısa bir zaman, yaşanmış bir ömür gibi gelip geçecek. ve Ama bu kısa bir zaman gibi yaşanmış ömürde kimi cennetini kazanmış olacak kimi de bu kısa bir zamana cenneti feda etmiş cehennemi hak etmiş olarak girecek. Cenab-ı Allah bizi bunlardan eylemesin cenneti kazananlardan eylesin. Haşyet duygusuna sahip olanlardan marifetullahı çok olan, haşyetullahı çok olan Allah'ı düşünen, Allah korkusundan dolayı nefsini heva ve hevesinden engelleyen cenneti kazananlardan eylesin. Amin. El Fatiha. İnna hadzal ve mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجرا كبيرا